Hamd, Allah içindir. Selam, Allah'ın seçtiği kullarına ve seçtiği en değerli peygamber olan Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir ki, ona Rabbinden, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Hükmü indirildiği gibi yine, andolsun içinizden size, Öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir diye bildirmiştir. O ki söz ve fiillerinde bütün iyiliklere yol göstermiş. Tüm kötülüklerden de uyarmış, Allah'a çağıran, yolları aydınlatan nurdur. Siz ey müminler, Rabbinizden gönderilen kitabı okuyun ve düşünüp inceleyiniz. Yine sizler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyelerini okuyun, inceleyin ve onlara sımsıkı yapışın. Kim Resulün yoluna sarılırsa, büyük kurtuluşa erer. Kim de yüz çevirirse, apaçık zarara girer. Resul size hangi şeyi vermişse onu alınız. Hangi şeyden de yasaklamışsa ondan geri durunuz. Allah bizi ve sizi Rablerinden haklarında güzellikler geçip de lütfuyla cennete giren kullardan olmanız için söz dinleyen ve sözlerin en güzeline uyanlardan kılsın. Selam Bütün peygamberlere olsun. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Kainatın efendisi, insanlığı aydınlatacak altın öğütlerde bulunur. Ebu Hureyre, radiyallahu anh tarafından şöyle rivayet edilmiştir. Dedim ki, Ya Resulallah! Kıyamet günü ile insanların en mutlusu olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre! Senin hadise olan düşkünlüğünden dolayı, senden önce hiçbir kimsenin bu hadisten sormayacağını tahmin etmiştim. Kıyamet günü şefaatimle insanların en mutlusu olan İhlas'la, kalbi veya gönlüyle La ilahe illallah" diyen kimsedir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim tek olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına, Muhammed'in kulu ve elçisi olduğuna, İsa'nın kulu ve elçisi olup, Meryem'e kendisinden gönderdiği ruhu olan kilimesi olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah onun üzerinde bulunduğu amele göre cennete koyar. Cennetin 8 kapısından hangisinden isterse oradan cennete girer. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisindeydim. Bana dedi ki, Ey evlat! Ben sana bir takım kelimeler öğretiyorum. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım talebinde bulunduğunda... Allah'tan yardım iste. Şunu bil ki, bütün halk sana fayda vermek üzere birleşseler, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar fayda verebilirler ve eğer bütün halk sana zarar vermek için birleşseler, ancak sana Allah'ın takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Kalemler kaldırıldı, sahifeler kurulmuştu. Kubeysa bin el-Muharik radallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Bana, ey Kubeysa, seni buraya getiren nedir? Dedi. Ben de, yaşım ilerledi, kemiyim inceldi. Sana geldim ki, bana... Allah'ın kendisiyle faydalandıracağı şeyleri öğretesin, dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Kubeysa! Bir taşa, bir ağaca, bir toprak yığınına uğrasam, sana mutlaka istiğfar eder. Ey Kubeysa! Sabah namazını kılınca üç defa, Subhanallahil-Azim ve bihamdihi De Körlükten, cüzzamdan ve felçten kurtulursun Ey Kuveysa! Şöyle dua et. Ey Allah'ım! Ben senin yanındakilerden isterim Bana Lutfundan gönder Bana rahmetini yay Bereketinden üzerime indir. İşte bu değerli tavsiye, ilim tahsil yapanın değerine delalet eder. Ebu Derda radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste ise şöyle buyurulur. Kim ilim elde edeceği bir yola girerse, Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talibine yaptığı şeyden hoşnut olduklarından dolayı kanatlarına gerer. Alime gökte ve yerde olanlar hatta sudaki balıklar istiğfar getirip onun için Allah'tan bağışlama dilerler. Alimin abidlere olan üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz alimler peygamberlerin varisleridir. Muhakkak ki peygamberler ne bir dinar ne de bir dirhem miras bırakmazlar. Ama onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Kim de onu alırsa büyük bir pay almış olur. Yine bu hususta Safvan bin Asal el-Murace radiyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste şöyle anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Mescidde kırmızı hırkaya yaslandım. ''Ya resul Ekrem, ben ilim izlemek için geldim.'' Dedim, bunun üzerine şöyle buyurdu. ''İlim talibine merhaba. Muhakkak ki ilim talibine melekler kanatlarına girer." ...sonra da istediği şeye karşı sevgi ve muhabbetlerinden birbirine girerek dünya semasına ulaşırlar. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. ''Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu başkasına da bırakıp teslim etmez.'' Kim kardeşinin bir hacetinde bulunursa, Allah da onun hacetinde bulunur. Kim bir Müslüman'ı üzüntüsünden rahatlatırsa, Allah da onu kıyamet günü üzüntülerinden rahatlatır. Kim Müslüman'ı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter. Bu hususta Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından da, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis rivayet edilmiştir. Kim bir mümine dünya üzüntülerinden, bir üzüntüden dolayı nefes aldırırsa, Allah da ona kıyamet günü üzüntülerinden, bir üzüntüden dolayı nefes aldırır. Kim sıkıntıda olana kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslüman'ı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da o kulun yardımında olur. Allah'ın kitabını okumak ve aralarında inceleyip araştırmak üzere toplansın da, üzerlerine sekine inmesin, rahmet onları kaplasın. Ebi Talha radiyallahu anh anlatır. Bir gün Sevban'la karşılaştım ve ona şöyle dedim. Allah'a en sevimli olan ameli sordum. Bunun üzerine bir müddet sustu. Sonra ben tekrar sordum. Yine sustu. Sonra üçüncü defa sordum. Şöyle dedi. Ben bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. O da bana çok secde etmeye bak. Çünkü Allah için yaptığın her secdeyle Allah seni bir derece yükseltir. Senden bir hatayı da siler. Ubade bin es Samit radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiği rivayet edilmiştir. Allah için secde yapan hiçbir kul yoktur ki Allah ona bu secdeyle bir sevap yazıp ondan da bir günahı silmesin ve onu secdeyle bir derece yükseltmesin. Bu sebeple secdeyi çok yapınız. Yine bu hususta Huzeyfe radiyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilir. Allah'ın kendisini yüzünü yere koymuş, secde eder haldeyken kulunu gördüğü halden, Allah'a daha sevimle gelebilecek kulun hiçbir hali yoktur. Kâb bin de Allahu anh'dan, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet edilmiştir. Ey Kâb bin Ucre! Haram kazançla beslenip büyüyen, ne kan, ne de et cennete giremez. Cehennem ona daha uygundur. Ey kabbin bin Ucre. İnsanlar sabahleyin iki şekilde çıkarlar. Birisi vardır ki, nefsinin esaret zincirine çözerek çıkan, bu sebeple de onu azat edendir. Diğeri ise onu bağlayarak çıkar. Ey Kâb! Namaz yakınlıktır, oruçta zırhtır, sadakaysa tıpkı kırağının parlak taştan akıp gittiği gibi hataları söndürür. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ey Muaz! Sana hayır kapılarına göstereyim mi? Ben de, evet göster ya Resulallah dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Oruç zırhtır. Sadakaysa suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Şüphesiz sadaka sahibinden kabirlerin ateşine söndürür. Ancak ve ancak... Mümin kıyamet günü sadakasının gölgesinde gölgelenir. Meymune bin Saad radiyallahu an şöyle anlatır. Ya Resulallah bize sadakanın durumunu açıkla dedim. Şöyle buyurdu. Şüphesiz sadaka Allah rızası için olup da sevabı da Allah'tan bekleyen için ateşten onu perdeleyip engel olur. Ebu Hureyre radiyallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Benim dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her aydan üç gün oruç tutmamı, iki rekat kuşluk namazı kılmamı, yatmadan önce de vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Her aydan üç gün oruç tutmak, bütün sene oruç tutmaktır. Ebu Zer radiyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sabaha çıkan sizin her bir ekleminizden dolayı bir sadaka vardır. Şu var ki, Her bir tesbih bir sadakadır, her bir tahmit bir sadakadır, her bir tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır, kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namazda bunu karşılar. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her aydan üç gün oruç tutarsa, bu bir yıl oruç tutmuş demektir. Allahu Teala da kitabında bu hükmü tasdik için şöyle buyurmuştur. Kim bir hasene getirirse, ona on misli vardır. Bu sebeple bir gün on güne tekabül eder. Tabiinden ikrime, ibn Abbas radiyallahu anh'dan şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey oğlu Abbas! Ey amcacığım Abbas! Sana bir şey vereyim mi? Sana bir şey Sana bir şey hediye edeyim Sana on tane günahlardan bağışlatıcı haslet bildireyim mi? Bunu yaptığında, Allah senin önceki ve sonraki, eski ve yeni olan, gerek bilerek, gerekse hata olarak yaptığın, gerek küçük, gerek büyük, gizli ve açık on tane özelliği bağışlar. ...dört rekat namaz kılarsın. Her rekatın... ...Fatiha suresini okursun. İlk rekatın kıraatını bitirdikten sonra... ...ayaktayken... ...Sübhanallahi... ...Velhamdülillahi... ...Velâ ilâhe illallâhu... ...Vellâhu akber... ...diye... ...on beş defa söylersin... ...sonra rükûya varırsın. Rükûdayken... Yine bu duayı on defa söylersin Sonra Başını rükudan kaldırır On defa daha söylersin Sonra Secdeye varırsın Ve secdedeyken de On defa söylersin Sonra başını secdeden kaldırır Yine on defa söylersin Sonra Secde eder Yine on defa söylersin Sonra başını kaldırırsın, yine on defa söylersin. Tüm bunlar bir rekatta 75 tanedir. Bunları dört rekatta da yaparsın. Eğer bunu her günde bir defa kılmaya gücün yeterse yap. Eğer gücün yetmezse her cumada bir defa yap. Eğer yapamazsan her ayda bir defa yap. Eğer yapamazsan her senede bir defa yap. Eğer yapamazsan ömründe bir defa yap. Kim cenneti istiyorsa tesbih namazına devam etsin. Ebu'l-Fadl el-Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. ''Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret.'' dedim, şöyle buyurdu. ''Allah'tan afiyet istiniz.'' Birkaç gün durdum tekrar, ''Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret.'' dedim, bana şöyle buyurdu. ''Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan... Dünya ve ahirette afiyet isteyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına şu kelimelerle dua etmeden meclisinden nadiren kalkardı. Allah'ım, bizimle sana karşı olan isyanların arasında engel olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak taatından, ve bize dünya musibetlerine kolaylaştıracağın yakin sarsılmaz imandan bizlere taksim et. Yaşattığın müddetçe bizleri kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetlerimizden yararlandır. Bunları ölümümüze kadar kalacak. Öcümüzü bize ...zurredenlere karşı kıl. Bize karşı düşmanlık edenlere, bizlere zafer nasip eyle. Musibetimizi dinimiz üzerine kılma. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin ulaşabileceği yerde kılma. Bizim üzerimize merhamet etmeyenlere de musallat etme. Ebu Hureyreya radiyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu riayet etmiştir. Kim Allahu u Teala'nın şiddet ve üzüntü anlarında duasını kabul etmesini istiyorsa, rahatlık anında da duayı çok yapsın. Ey Allah'ım, ben senden hidayet, takva, ifet ve zenginliğini isterim. Hazreti Tarık radiyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şunu işitmiştir ki, bir adam ona gelip şöyle demiştir, ''Ya Rasulallah, Rabbimden bir şey istediğimde nasıl diyeyim O da şöyle buyurdu, ''Şöyle de, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et.'' Ve beni rızıklandır. İşte tüm bunlar sana dünya ve ahiretini toplar. Ağar bin Yesar el-Müzeni radiyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey insanlar! Allah'a tevbe ediniz. Ondan bağışlama diliniz. Ben bile günde yüz defa tövbe ediyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Allah'a yemin olsun ki ben günde yetmişten fazla Allah'tan bağışlanma dileyip ona tövbe ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes bin Malik radiyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu riva edilmiştir. Allah kulunun tövbesine, sizden birinizin çölde devesini kaybettiği haldeyken, devesini bulmasından çok daha sevinir. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşhari radiyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allahu Teala gündüz günah işleyenin tövbe etmesi için gece elini açar. Gece günah işleyenin tövbe etmesi için de güneşin batışından doğuşta kadar elini açar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir seferdeyim. Bir gün yakınında bulundum, beraber yürürken, ''Ya Resulallah, beni cennete koyan, cehennemden de uzaklaştıran bir amel bildir.'' dedim, şöyle buyurdu. ''Sen gerçekten büyük bir şey sordun. Ama bu, Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimseye mutlaka kolay gelir. Allah'a, ona ortak koşmadan kulluk edersin. Namazını dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan da tutarsın. Kabe'de de hac edersin. Sonra şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de, evet ya Resulallah dedim, şöyle buyurdu. Oruç zırhtır. Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Sadaka, kişinin gecenin ortasında kıldığı namazdır. Sonra da şu ayeti okudu. Yanları yataklardan uzak durur, az uyurlar. Rablerine ümit ve korkuyla dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan harcarlar. Sonra şöyle buyurdu. İşin başını, temel direğini, en üst noktasını bildireyim mi? Ben de evet bildir ya Resulallah dedim, şöyle buyurdu. İşin başı İslam'dır. Temel direği namaz, en üst noktası da cihattır. Sonra şöyle buyurdu. ''Bunların hepsini tutana bildireyim mi?'' ''Ben de evet bildir ya Resulallah'' dedim. Dilini işaret etti ve ''Şunu tutmandır'' buyurdu. Ben dedim ki ''Ya Resulallah, biz konuştuklarımızdan sorguya çekilecek miyiz?'' Şöyle buyurdu. ''Hay Allah hayrını versin. İnsanlar dillerinin ekip biçtiğinden başka yüzüstü cehenneme sürülürler mi?'' Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, güzel muameliye en çok hak sahibi olan kimdir? Diye soruldu, şöyle buyurdu. Annendir. Sonra yine annendir. Sonra yine annendir. Sonra da babandır, sonra da sana yakın olanlardır. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yaşlandıkları sırada anne ve babasına, bunların birisine yahut her ikisine erişip de sonra da cennete giremeyen kişinin burnu sürtülsün, Sonra yine burnu sürtülsün, sonra yine burnu sürtülsün. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün namazı andı ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim namaza devam ederse, onun için namaz kıyamet gününde kurtuluş, burhan ve nur olur. Kimde de devam etmezse, onun ne kurtuluşu, ne burhanı ve ne de nuru olur. Kıyamet günü de Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halef'le beraber olur. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Namaz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Miraç gecesinde elli vakit olarak farz kılınmış, Sonra da beş vakte kadar indirilmiştir. Sonra da şöyle nida edilmiştir. ''Ey Muhammed, şu bir gerçektir ki katımda söz değiştirilemez. Sana bu beş vakitle elli vakit sevabı vardır.'' Ebu Katade Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurdu: Ben ümmetime 5 vakit namaz farz kıldım ve kendi katımda da şu sözü verdim ki kim bu 5 vakit namaza vaktinde riayet ederek gelirse onu cennete koyarım. Kim de buna riayet etmezse benim katımda onun için bir söz yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ne dersiniz? Sizin birinizin kapısında bir nehir olsa da, ondan her gün beş defa yıkansa, onun kirinden bir şey kalır mı? Oradakiler, hayır, onun kirinden bir şey kalmaz dediler. Rasulullah da şöyle buyurdu: İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah onlarla hataları yok edebilsiler. Amr bin Said anlatır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanındaydım. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Hiçbir Müslüman kişi yoktur ki ona farz namazın vakti gelir de namazın abdestini şunu rükûsunu güzelce yapsın da, namazdan önceki büyük günah işlemediği haldeki diğer günahlarını örtmesin. Bu durum her zaman içinde böyledir. Osman bin Afan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. Kim cemaatle yatsı namazını kılarsa, ''O sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de cemaatle sabah namazını kılarsa, ''O sanki gecenin tümünü ihya etmiş gibidir.'' Ebu Musa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. ''Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa, cennete girer.'' Ebu der radiyallahu An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü kulun mizam terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Şüphesiz Allah çirkin işler yapan ve kötü söz söyleyene kızar. Ebu Hureyre radiyallahu An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olanınızdır. Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şüphesiz kıyamet günü, meclis ve sohbet bakımından bana en yakın ve sevimli olanınız... Ahlakça güzel olanınızdır. Ve kıyamet günü meclis ve sohbet bakımından bana en uzak ve çirkin olanınız, gevezelik, boşboğazlık yapan ve kibirli olan kimsedir. Muaz bin Cebel radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutup şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey Muaz. Vallahi ben seni seviyorum. Muaz radıyallahu ta'ala. Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah. Ben de seni seviyorum." dedi. Rasulallah, sana tavsiyede bulunuyorum. Ey Muaz. Her namazın ardından şu duayı hiç bırakma. Allah'ım bana Seni zikretme, şükretme ve sana güzel ibadet etmeme yardım et. Ebu Hureyre radiallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kim her namazdan sonra 33 defa Allah'ı tesbih eder, Subhanallah der, 33 defa Allah'a hamd eder. Elhamdülillah der 33 defa tekbir getirir Allahu Ekber der Ki bu 99 eder Sonra da La ilahe illallahü vahdehu la şerikelehu Lahul mulku walahul hamdu Ve huve ala kulli şeyin kadir Der Yüze tamamlarsa, günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, her namazın ardından şu kelimelerle Allah'a sığındığını rivayet etmiştir. Allah'ım, ben cimrilik ve korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en aşağısını döndürülmekten sana sığınırım. Dünya fitnesi ve imtihanından sana sığınırım. Kabir imtihanından sana sığınırım. Müminlerin annesi Cüveyriye bin el Haris radıyallahu anh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin erkenden o sabah namazını mescitte kılarken yanından ayrıldığını Sonra kuşluk vaktinde hala mescidinde otururken Rasulullahın tekrar yanına geldiğini ve şöyle buyurduğunu anlatır. Seni bıraktığım halde hala öylece duruyor musun? Ben de Evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben senden sonra dört kelime söyledim. Eğer bugünden beri söylediklerinle tartılsalar, onlar daha ağır gelir. Allah'ı yarattıklarının sayısınca, gönlünün rızasınca, arş-ı âlâsının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebince tesbih eder, hamd ederim. Abdullah bin Busr radiyallahu anh, Bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ya Resulallah, İslam şeriatının kanunları bana çok gelmiştir. Bu sebeple bana yapabileceğim bir şey bildir. Resulullah şöyle buyurdu. Dilinin Allah'ı zikirle devamlı ıslah kalmasıdır. Muaz bin Cebel radiyallahu anh kanalıyla bir adamın Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soğuduğu rivayet edilmiştir. Mücahitlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? Rasulullah şöyle buyurdu. Allah-u Teâlâ'yı en çok ananlardır. Adam, salihlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? dedi. Resûlullah, Allah-u Teala'yı en çok ananlarıdır buyurdu. Sonra adam namazı, zekatı, haccı, sadakayı bunların hepsini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse ise allah Teala'yı en çok zikredenleridir diyordu. Ebu Bekr an, anh, Ömer radıyallahu anh'a Ey Ebu Hafs! ''Allah'ı ananlar her şeyi götürdüler.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet.'' dedi. Zeydül hayr radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. ''Ya Resulallah, Allah'ın kendisi hakkında hayır dilediği kişideki Allah'ın alametiyle, hayır dilemediği kişideki Allah'ın alameti nedir? Bana bildir.'' Şöyle buyurdu... ''Ey Ebu Zeyd, nasıl sabahladın?'' ''Ben de hayrı ve hayır eklini isteyerek, eğer hayra kudretim yetebildiyse ona yöneldim, eğer kaçırdımsa buna üzüldüm, onu arzuladım.'' dedim, şöyle buyurdu... ''İşte bu Allah'ın hayır dilediği kişideki... Allah'ın alametleridir. Eğer sana Allah bu alametlerin dışındaki şeyleri dileseydi sana onları hazırlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberlerin sünnetinden dört şey vardır. Bunlar haya, koku sürme, evlenme, ...ve misvak kullanmadır. Ebu Hureyre radiyallahu an, ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... »Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Size hayırlı ve şerli odanınızdan haber vereyim mi? Bunu üç defa söyledi. Oradakiler... ...evet bildir dediler. Şöyle buyurdu. Sizin hayırlınız... Hayrı umulup şerrinden de emin olunandır. Şerliniz de hayrı umulmayıp şerrinden de emin olunmayandır. Ebu Bekr radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. İnsanların hangisi daha hayırlıdır? O da şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli iyi olandır. İnsanların hangisi şerlidir dediler şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli kötü olandır cevabını verdi. Ümmü Enes radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Resulallah bana tavsiyede bulun. Resulallah şöyle buyurmuştur. Günahlardan hicret et. Zira bu hicretin en faziletlisidir. Farzlara devam et. Zira bu cihadın en faziletlisidir. Allah'ı zikri çok yap. Çünkü sen Allah'a çok zikirden daha sevimli bir şey getiremezsin. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurur. Ben kulumun bana olan zanlının yanındayım. Ve beni zikrettiğinde onun yanında olurum. Eğer beni kendi içinde anarsa, ben de onu kendi içimde anarım. Eğer beni bir toplulukta anarsa, Ben de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Eğer bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana bir kulaç yaklaşırsa, ben ona iki kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben de ona koşarak gelirim. Muaviye radıyallahu anh şöyle anlatır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidde zikir halkasının yanına çıktı ve sizi buraya hangi şey oturttu diye sordu. Onlar da Allah'ı zikretmek, bizi İslam'a eriştirip bununla bize bağışta bulunduğu şeylere hamd etmek için oturduk dediler. O da şöyle dedi Allah için söyleyin. Sizi ancak bu mu oturttu dedi. Onlar, Vallahi bizi ancak bu oturttu dediler. O da şöyle dedi: Bakın, ben sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Ancak şu var ki bana Cebrail geldi ve Allahu Teala'nın sizinle meleklere iftihar edip övündüğünü bildi. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh şöyle anlatır. Bir adam şöyle dedi. Ya Resulallah bana öyle bir amel göster ki Allah onunla beni faydalandırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazının iki rekat sünnetine devam et. Zira bunda fazilet vardır. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anh, demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle derken şiddetir. Sabah namazından önceki iki rekat namazı bırakmayınız. Bu namazda rağbet ve iyilikler vardır. Hz. Aişe radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sabah namazının iki rekatı, dünya ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır. Muaz bin Cebel, Sadiyallahu An, Yemen'e gönderildiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, bana tavsiyede bulun.'' dediği, onun da şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. ''Dininde ihlaslı ol, az amel sana yeter.'' Seban radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle derken işitini rivayet edilmiştir. Muhlislere ne mutlu. Onlar hidayet yolunun ışıklarıdır. Onlardan tüm karanlık fitneler uzaklaşır. Ebu İmam'e radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste şöyle denilmiştir. Aziz ve Celil Allah, ameli ancak ihlaslı ve kendi rızası için yapıldığında kabul eder. Abdullah bin Efa, radıyallahu an, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kimin Allah'a veya Adem oğlundan birisine bir haceti olursa, o kişi bir abdest alsın ve abdesti de güzelce alsın. Ve iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah'a hamd ve senada bulunsun. Peygamber'e de salat getirsin ve sonunda da şöyle desin. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbini tesbih ederiz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım! Senden rahmetinin gereklerini, mağfiretinin azimetlerini, her türlü iyilikten ganimet, her türlü kötülükten de selamet isterim. Benim için bağışlamayacağım bir günah, gidermeyeceğin bir üzüntü, rızana uygun olan yerine getirmeyeceğim bir hacet bırakma. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Osman bin Hanif radiyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ama geldi ve Ey Resulallah! Allah'a gözündeki perdeyi açması için dua et, dedi. Peygamberimiz, İstersen seni bırakayım sabret, dedi. Adam, Ya Resulallah! ''Gözümün kaybı bana çok zor gelmiştir.'' dedi. O da, ''Git, abdest al, sonra da iki rekat namaz kıl, sonra da şöyle de.'' ''Ey Allah, ben rahmet peygamberi, peygamberim Muhammed'le sana yöneliyorum. Senden istiyorum.'' ''Ey Muhammed.'' ''Ben Rabbine seninle gözümü açması için yöneliyorum. Allah'ım, O'nu benim hakkımda şefaatçı kıl. Beni kendime de şefaatçı kıl.'' Sonra adam gözleri açılmış olarak geri döner. Ebu Zer radiyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Üç kişi vardır ki... ''Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmaz, onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap da vardır.'' Resulullah bunu üç defa söyledi. Ben de, ''Bunlar hüsrana uğradı, zarar ettiler. Kim bunlar?'' dedim, şöyle buyurdu. ''Yürürken kibirle elbisesini uzatan, yaptığı iyiliği başa kakan, ve yalan yeminle malını sarf edendir. Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, karınlarınızda ve belden aşağınızdaki sapıklık şehvetler ve fitneleridir. Cabir bin Abdullah el-Ensar radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Zulümden sakınınız, zira zulüm, kıyamet gününün sülümat ve karanlıklarıdır. Cimrilikten de sakınınız, zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, Ve onları kanlarını dökmeye mahrem dokunulmazlıklarını helal saymaya taşınmıştır. Cündüp radiyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim başkasının gizli kusurlarını duyurup işittirirse, Allah da onu duyurup işittirir. Kim başkasının gizli kusurlarını görürse, Allah da onu Cabir radıyallahu an, diğer bir nüshaya göre İbni Ömer radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. ''Kim Allah'la sığınma isterse, onu koruyun ve kim Allah'la isterse ona veriniz. Kim de sizi çağırır davet ederse, ona icabet ediniz, size iyilik yapanı ödüllendiriniz. Eğer onu ödüllendirecek bir şey bulamazsanız, kendinizin onu ödüllendireceğinizi görmesi için ona dua edin. Allah rızası için diyerek bir şey istemenin yasaklığı hakkındaysa şu hadis mevcuttur. Rafi radiallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah rızası için diyerek dilenen rahmetten uzaktır. Kendisinden Allah rızası için istenilip de isteyene vermeyende rahmetten uzaktır.